<gülüyor> Halbuki kim iyi bir kimse olarak kendini Allah'a teslim ederse o takdirde muhakkak ki en sağlam kulpa tutulmuştur. Bütün işlerin akip ediyse Allah'a varacaktır. <gülüyor> Muhammed, kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. O zaman biz de yaptıklarını onlara bildireceğiz. Şüphesiz ki Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir. <gülüyor> biz onları azıcık bir müddet dünyada faydalandırırız. Sonra onları ağır bir azaba girmeye mecbur kılarız <Gülüyor sesleri> Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki: Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Lillahi ma hamid. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphe yok ki gani, onların hiçbirine muhtaç olmayan, hamid hamd edilmeye gerçek layık olan ancak Allah'tır. Walau enna ma Hakim Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizde mürekkep olup arkasından yedi deniz daha ona yardım etse, Allah'ın kelimeleri yazılmakla tükenmez. Muhakkak ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır <gülüyor> sizin yoktan yaratılmanız da öldükten sonra diriltilmeniz de ancak tek bir kişinin yaratılış ve diriltilişi gibi ona kolaydır şüphesiz ki Allah Semi hakkıyla işitendir Basir her şeyi görendir. Alam tara Allah yulidu'n-leyle fen ve leyl ila Allah bila ta'maluna Görmedin mi? Şüphesiz Allah geceyi gündüze katıyor. Gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kıyamete kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. ذَلِكَ bi اللّٰهَ هُوَ الْحَقْقُ وَاَنَّ مَا Allahbi. Böyledir. Çünkü Allah o hak olandır. Onların ondan başka kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten batıldır. Şüphesiz ki Ali pek yüce olan, Kebir peki büyük olan ancak Allah'tır. Görmedin mi ki size delillerinden göstermek için gerçekten gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gider... Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice deliller vardır. وَإِذَا وَشِيَهُمْ مَوْجُنْ كَبُّلَنْ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى دَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا Halbuki onları dağlar büyüklüğünde gölgelikler gibi dalgalar kapladığı zaman dinde ona karşı samimi kimseler olarak Allah'a yalvarırlar. Artık onları karaya çıkararak kurtarınca bunun üzerine içlerinden bir kısmı iman ve ihlas üzere kalarak orta yolu tutan bir kimse olur. Zaten ayetlerimizi ancak çok nankör olan her bir hain bilerek inkar eder. Ya insanlakur Rabbimiz, O rabbakum Allah, yevmen oğlunun oğlunu, oğlunun an oğlunun oğlunu, oğlunun oğlunu, oğlunun oğlunu, oğlunun oğlunu, oğlunun oğlunu, oğlunun oğlunu, oğlunun Ey insanlar Rabbinizden sakın ve öyle bir günden korkun ki o gün ne baba çocuğuna onun namına bir şey öder ne de çocuk babasına onun namına bir şey ödeyicidir. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı şeytan sizi bir taraftan günaha sevk ederek Allah'ın affına güvendirmek ile şaşırtmasın. <gülüyor>